Kardeşlerim, Mazez müminler. i̇bn Ebi Müleyke rahmetullahi aleyh diyor ki, 40 tane sahabi gördüm. Hepsi münafık olmaktan korkuyor, titriyorlardı. Allah Teala, Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmetinden razı olduğunu Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabından razı olduğunu haber verdi. Onlar vasabikunal evvelun ansar. Kur'an-ı Hakimin bu hitabına muhatap oldular. Sabikun'dan oldular, evvelun'dan oldular, muhacir ansar. Onların önde olanları oldular ama bütün buna rağmen onlar titriyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Huzeyfe'ye münafıkların listesini vermiş. Ömer radıyallahu an Efendimiz Huzeyfe'ye gidiyor. O listede Ömer'in adı var mı diye soruyor. Hazreti Ömer soruyor. Allah yolunda akşama kadar cihad eden, yasıyı kıldıktan sonra gece sokaklarda dolaşan bir mazlum mağdur var mı? Yarın Allah Azze ve celle bunu Ömer'den benden sorar diye yatağına giremeyen, yatamayan Ömer radıyallahu anh Hazreti Huzeyfe'ye soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse o Ömer'e dair "Levkane nebi yu badi leka ne umar ibn Ömer imanda, Ömer amelde, Ömer ihlasta, Ömer Allah Azze ve Celle'ye teslimiyette, o kadar büyük, o kadar öndeki Ömer, eğer benden sonra Allah Azze ve Celle peygamber gönderecek olsaydı, o Hattab'ın oğlu Ömer olurdu. Ama o Ömer radıyallahu anh Huzeyfe'ye gidiyor, diyor ki Huzeyfe, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sana münafıkları bildirmişti. Ömer'in münafıklar listesinde adı var mı söyler misin? Huzeyfe diyor. Benim garantim var mı? Senin garantin var mı? Bir dünyada yaşıyoruz. Hani okuldaki öğrencilere öğretmenler deneme sınavı yaparlar. Asıl sınava onları hazırlarlar deneme sınavlarıyla. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de münafıkların, kafirlerin, müminlerin özelliklerini anlatır. Müslümanlara dair sıfatları onları taadat eder. Sen onlara bak, ben onlara bakayım. O özellikler bende varsa, sende varsa... Allah Azze ve Celle sendeki imanı kabul ediyor kardeşim Yola çıkıyorsunuz Çöle gireceksiniz Arabanın aküsüne bakmadıysanız Suyuna bakmadıysanız Yakıtına bakmadıysanız Çöle girdiniz Dağa girdiniz Oralarda istasyon yoksa kalırsınız Geriye gelemezsiniz Dönemezsiniz Orada kalırsınız Ahirete gidiyoruz Geriye dönüşü yok Kur'an-ı Hakim'de Allah Azze ve Celle Müminlerin özelliklerinden bahsediyor Müslüman Ömer titriyordu İbni Ebi Müleyke 40 sahabi ile karşılaştım Hepsi titriyor Korkuyorlardı acaba bizde Nifakın özellikleri var mı diyorlardı Peki şu dört başlığa bak. Ben bakayım, sen bak. Varsa bu özellikler Allah sana cennetin kapısına aralayacak. İnna m al mu'minoon al-ladīne ıza zükkir Allāhu wajilat kulubhum, ve ıza tuliyyat ʿalayhim ayyatuhu zādathum imāna waʿalā Rabbhum Okuyacağım dört ayette kasır var. Yani bu özellikler sadece müminlerde olur. Başkalarında olmaz. اِنَّمَ mu'minun الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ Allahu وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah Azze ve adı zikredildiği zaman onların kalpleri, yürekleri titrer. Namazda Allahu Ekber derler, kainatın sahibinin huzuruna yönelirler. Kabe'ye dönerler, namazda onların yürekleri titrer. Eğer yüreğimiz titriyorsa, Kur'an-ı Hakim'in bahsettiği, anlattığı, özelliklerini saydığı müminler kadrosunda varsın kardeşim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ ve قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ <gülüyor> زَادَتُمْ Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları daha muhkem hale gelir. İmanları güçlenir. Şimdi adamlar var. Ayetleri okuduğunuz zaman diyorlar ki bu ayetler tarihseldir. Bu ayetler Hicri 7. asıra konuşur. Kur'an'ın bu hüküm ayetlerini bu asırda, bu zamanda uygulayamazsınız. Kur'an'ı hakimi hermonetik okumaya tabi tutuyorlar. Hayır, onlar değil. Peki kimler ya Rabbi? Kimler cennetine, kimler cemaline muhatap ya Rabbi? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman sahabe gibi Ebubekir gibi radıyallahu anh semi'na ve ata'na diyenler, işittik Allah'ım, itaat ettik ya Rabbi diyenler. Onlar ayetlere muhatap olacaklar. O ayetler okunacak, imanları muhkem hale gelecek. Ve ale rabbihim tevekkelun. O ayetleri hayata tatbik etmek için terleyecekler, uğraşacaklar, mücadeleleri, mücadeleleri olacak. Ashab-ı kiram gibi imandan sonra hayat onlara hangi bedeli ödemeyi emrediyorsa onlar yoluna canımız, malımız feda olsun Ya Rabbi diyecekler. Gelecekler onlara, siz nasıl faizsiz bir dünya kuracaksınız? Tekrar Kur'an'ın hükümlerini, Allah'ın buyruklarını, şu modern zamana, küresel eşkıyanın hükmettiği bu dünyaya, Allah'ın ayetlerini nasıl tatbik edeceksiniz? O gücü bulamazsınız, o makama ulaşamazsınız dendiği zaman, onlar bütün varlıklarıyla, mevcudiyetleriyle Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ederler. Ondan başka sığınak, barınak, tutamak tanımazlar. İman ettik. O gücü Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Raşid halifelere, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a verdiğin gibi bize de lütfedeceksin ya Rabbi derler. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar adına İslamcı dedikleri sadece konuşan ama amel boyutu olmayan ucuz adamlardan değildir. Teheccüd namazları da var. Namaz safında ümmetle omuz omuza dururlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah onlara ne verdiyse ondan infak ederler. O halde müminler önce buna sahip olacaklar. İkinci olarak اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ve وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعْهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذَهَبُوا حَتَّى يَسْأَذِنُوا <gülüyor> Allah'a ve Resulüne iman edenler Ancak bu özellikler müminlerde olur Burada kasır var, başkalarında olmaz وَإِذَا كَانُوا مَعْهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْأَذِنُوا Peygamber aleyhissalatu vesselam'la onları cem eden bir işte bir amelde olduklarında Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinden izin isterler izin çıkmadan asla Peygamberin yanından ümmetin müslümanların safından onlar ayrılmazlar Peygamber aleyhissalatu vesselam'la beraber olurlar Uhud'da sahabe kiram ayrılmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın koyduğu yerden ayrıldılar. Peygamber aleyhissalamın emrine muhalefet edince, zafer onlar adına hezimete döndü. Allah Resulü Aleyhisselam konuşuyor, hutbe irad ediyor. Ve tereküke kaima. Peygamber aleyhissalatu vesselamın minberde bıraktılar, ayrılıp gittiler. Fakat Kur'an'a hakim onları ikaz edince, uyarınca, رِجَالُ لَا تُلِه۪يهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Onları hiçbir şey Allah'ı zikirden, namaz kılmaktan, zekat vermekten ne ticaret ne alışveriş hiçbir şey alıkoyamaz. Peygamberin safından onları uzaklaştıramaz. Ashab-ı kiram her şeyi Peygamber aleyhisselamla cem ettiler. Ekmekleri azdı, sefere çıktılar. Allah Resulü Aleyhisselam neyiniz var yanınızda buyurdular. Ekmeklerini getirdiler. Peygamber Aleyhisselam'la, sahabeyle ile ekmeklerini paylaştılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın safında durdular. Ümmet oldular, kardeş oldular. Yani sosyal bilinç diyorlar şimdi Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki Allah'a ve Resulüne iman edenlerde sosyal şuur olacak içtimai bilinç olacak evini düşündüğü gibi komşuyu düşünecek komşuyu düşündüğü gibi bütün bir alem İslam'ı düşünecek Allah Resulü Aleyhisselam onlara bir dünya vaat etti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam hayattayken o dünyaya muhatap oldular alem İslam bugün 1 milyar 800 milyon madenlerin çoğu İslam coğrafyasında enerjinin çoğu İslam coğrafyasında ama fakir Müslümanlar, aşık sınırında olan Müslümanlar, aşıktan ölen Müslümanlar, neden Müslümanlar? Çünkü Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'a hakimin onlara öğretmiş olduğu bu özellik ancak müminlerde Müslümanlarda olur dedi. O iştimai şuuru, oruhu o manayı kaybettiler. Peki ya Rabbi! Sadece Müslümanlarda olması gereken diğer özellik nedir? اِنَّمَ muminuna اِخْوَةٌ مُفَاصِلِحُوا Beyne اَخَوَيْكُمْ Müminler, Müslümanlar, onlar yalnız ve yalnız kardeştirler. Doğum yoluyla babanın çocuğuyla kardeş olursun, kan bağıyla ona bağlanırsın. Fakat bir de İslam'da kardeşlik var iman seni Afrika'daki o siyah kardeşimle Hazreti Muhammed'e bağlar sallallahu aleyhi ve sellem bilal Habeşi'yi Ebu Bekir'i Ömer'i, Osman'ı, Selman'ı Farisi'yi, Suheybi Rumi'yi kardeş yapan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama Kur'an-ı Hakim'e kainatın sahibine iman etmek, ona teslim olmak imanın gereği var. Kardeş olmanın gereği var. Nasıl kardeşine sahip çıkıyorsan Afrika'daki kardeşin Halep'te, Hama'da, Türkistan'da mazlumlar, mağdurlar ve ceallene milletun keveliyya katından bize dost gönder ya Rab diyenler onları düşünmeye memursun, mecbursun Müslüman. Çünkü Müminler yalnız kardeştir, Müslüman Müslümanla alay edemez, Müslüman Müslümanla istihza edemez, onu onun kabul etmediği lakaplarla çağıramaz kardeş olacaklar. Peki Kur'an-ı Hakim'in yalnız müminlerde olur buyurdu dördüncü hususiyet nedir? İnne mel müminûn el-lâtîn âmanû billâhi vâr-sûli, thumma lâm yirtabû vâjahdû bä fi sabilillâh. Dikkat buyurun. Bu ayetler innema ile geliyor. Yani yalnız ve yalnız bunlar müminlerde olur. Burada kasır var. innemel mel müminûn el-lâtîn âmanû billâhi Allah'a ve رسولüne iman edenler, summe lem yeribu. Sonra onlar şüphe etmezler. Vacahadu bi amwalihim ve anfusihim fi sabilillah. Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. Eğer Allah'a Asab-ı kiram gibi, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın öğrencileri gibi iman ettiysek, peygambere öyle bir imanımız varsa bu yolda müminlerin, Müslümanların şüphesi olmaz. Eğer inanıyorsak, Kur'an-ı Hakim, Allah Resulü aleyhisselamın sünneti, İslam nizamı yeniden yeryüzüne hakim olacak kardeşim. Ama kim hakim kılacak? İnna müminun, alâdin âmanu bîllahi ve Kayıtsız şartsız Allah'a, Resulüne, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler bunu yapacak. Thubmelem <gülüyor> yertabu, onların şüphesi olmayacak. Ey İslam kadınları, sizin örtünüzden, tesettürünüzden şüpheniz olmayacak. Müslüman baba, oğluna ''Kızına Kur'an'ın ayetlerini anlat şüpen olmasın. Kur'an yaşanırsa evinde dünyana Allah saadet verecek şüphen olmasın Müslüman.'' Başka ideolojilere dönme. Kapitalizmaya bakma, sosyalizmaya bakma. Dünyada saadet adına, selamet adına neler arıyorsan onlar Kur'an'a Hakim'de. Onlar Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinde. Summe lem yersabu. Sonra şüphen olmasın. Ama o kadarla iktifa etme. Ve cahidu bi amwalihim <Sessizlik> ve anfusihim fi Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda onlar cihad ederler Hz. Ömer neden Huzeyfe'ye soruyordu Kur'an-ı Kerim bu özellikleri tadat etti acaba Ömer'in cihadında problem var mı Ömer'in namazında problem var mı Ömer'in sadakasında problem var mı Ömer bu müminler listesine müminler kadrosuna dahil olabilir mi diye Sahabe-i kiram radıyallahu anhum neden titriyorlar? Niçin münafık olmaktan korkuyorlardı? Çünkü Allah azze ve celle listeyi Kur'an'ı hakimde gönderdi. Eğer varsan selamet senin olacak. Ela inne evliya <gülüyor> allahi la khalfun aleyhim velahum yahzenun Kur'an'ın sahibi dikkat buyurun. Ela inna evliya allah Allah'a dost olanlar, mutlak ve muhakkak Allah'ın dostları, onlara korku yok, onlara hüzün yok. Peki madem Kur'an'ın sahibi böyle buyurur, neden Müslümanlar yeryüzünde korkarlar şehirlerine bomba yağar? Neden onlar kuşatma altında, neden onların çocukları, delikanlıları şehit olurlar? Neden hüzün var, neden acı var, neden keder var? Çünkü Kur'an'ın sahibi listeyi gönderdi, müminlerde olması gereken özellikler buyurdu. Bunlar Allah'a dost olacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bu ayetleri bana okuduğu gibi Kur'an sana okuduğu gibi asabına da bu ayetleri okudu Peygamberi Ekber Aleyhisselatu Vesselam. ''Onlar Allah'a dost oldular. Hendek muharebesinde açlıktan karınlarına taş bağlıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara Roma'nın, İran'ın, Yemen'in fethini müjdeliyordu.'' münafıklar alay ediyorlardı ''Ela inne evliya <gülüyor> Allahi la havfun aleyhim vela hum Kur'an-ı Hakim Allah'a dost olanlara müjdeler lütf ediyor, ihsan ediyor Cibril onları haber veriyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dosta Rabbe gidişinden kısa zaman sonra Ebayu Belensari İstanbul'a geldi onlar İran'ı fethetti, Yemen'e Fatih, Mısır'a Fatih oldular. Kısa zamanda bütün bunlara nail oldular. Kardeşlerim, Müslüman mıyız, münafık mıyız? Nerede duruyoruz? Allah'ın kitabı burada. Hani yanında paralar var, gidiyorsun, yatıracaksın, dış ülkedesin, dövizler var. Tam veriyorsun döviz burasına, diyorlar ki bunlar sahte orada kaldın. Ne ileriye ne geriye gidemezsin. İmanımız var. İmanımız sahte mi, hakiki mi? Bizi cennete götürür mü Cemalullah'ı bu imanla müşahede edebilir miyiz? İşte bu ayetleri şimdi dinlediniz. Onlar size tebliğ ettim. Dönünce bakacaksınız, okuyacaksınız. Mahşere geldiğiniz zaman bizi Rabbim bu ayetlerden sorumlu tutacak. İmanımız sahte mi? Babamızdan atamızdan gördüğümüz bir iman mı? Hakiki bir iman mı?